Belediye'mizce düzenlenen, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anacağımız En Sevgili Kalbe Düşünce isimli Şiir ve Söylesi gezisi programımıza hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Kıymetli misafirler, bugün birbirinden değerli iki isim bizimle birlikte olacak. Hepinizin aşina olduğu şair ve yazar kimliğinin yanında bir yürek adamı sevgili Serdar Tuncel ve akademisyen ve ilahiyatçı değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Emin Işık. Değerli hocamız Sayın Emin Işık'tan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Emin Işık İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kur'an ilimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda çeşitli eserler hakkında çalışmalarıyla doktor alan Emin Işık, 39 sene 4 ay süren resmi hizmetinden sonra 2001 yılında emekli oldu. Emin Işık, yüzden fazla ilmi makale ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır. Celal Hoca hayatı ve ilmi şahsiyeti, devleti kuran irade, Kur'an'ın getirdiği belhin güvercinleri eserleri arasında yer almaktadır. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla bugünkü programımızın ilk konu olan sevgili Serdar Tuncer'i sahne edelim. Çocuklar, Amasya'mızın güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Saygı vermeklerim Hoş geldin. <gülüyor> Bu ay pek zor geldik. Biraz geçirdik. Kusura baktık. Bizden sebep. Ama bizim de çok anaklası. Biz tokat üzerinden gelecek. Sabah. Tokat uçağı iptal oldu. İptal oldu diyor biz Samsun uçağıyla. Geldik Samsun'da Emin Hocam bekliyoruz. Emin Hocam uçağı da 1 saat 15 dakika rötarlık vardı. İstanbul'un böyle bir derdi var. Uçağı alıyorlar adamı. Kapıyı da kapatıyorlar. Pilot 45 dakika sonra bir anons yapıyor. 45 dakikaya kadar kapı Bir buçuk saat uçağın içinde. Bu İstanbul evet yağışlı, yağışlı, hava da soğuk. Hadi onları geçtim, bir de bu uçak... Ya bunu şunun için arz ediyorum, gecikme bizden sebeptir. Hakkınızı helal edin. Aklımızı istihnam ederiz. Emin Işık muhabbet ederek ilkiyordum. Bazı isimler var, ben onları önemsiyorum. Kıymetli adamlar. Profesör Doktor Saadettin Ökten, misal. Emin Işık, mesela. Ömer Turdin Açar misal. Niye kıymetli bunlar? Birazdan sohbet ederken kendisiyle fark edeceksiniz. Osmanlı bakiyesi adamlar. Şimdi biz onları gördüğümüz vakit onların gördüklerinin ne kadar kıymetli kimseler olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Onların sohbetinden anlıyoruz. Tavırlarından anlıyoruz. Nezaketinden anlıyoruz. Edebinden anlıyoruz. Sarafetinden anlıyoruz. Düşünün ki biz onlarda seyrediyoruz bu güzellikleri. Onlar bir önceki nesilden hakiki sahiplerinden seyretmişler ve Bu adamların sayısı çok az Maalesef. Emin hocam 80 yaş. Allah ayıbuzunu versin. Şimdi gelirken dedim ki hocam inşallah benim yaşlılığımı da görürsün şöyle 60 yaşlarında falan dedim. 70'te de 80'de niye 60? Üstün hocaya, üstü dual hocaya o da 86 yaşındaydı programı konuk geldiğinde iftarda demiştim ki hocam inşallah bizim de sakallarımız sizin gibi ağır biz de bu yaşları görürüz hoca güldü dedi ki inşallah biz de görürüz günleri inşallah şimdi düşünün ki Emin Işık hocanın şu sohbetinde 45 dakika bir saatte dinleyebileceklerimizi bir araya getirmek için ben size söyleyeyim 80 sene ömür yaşamamız lazım en az 8 bin tane de kitap okumamız lazım ki o kıvamda bir sohbet edeceğiz. Bu yönüyle kıymetli. Ben konuşurken sizin 45 dakikanızı alacağım ama emin adam konuşurken ömründen size 45 dakika alacak. Bu yönüyle de kıymetli. Onun için o sohbetten güzel istifade ederiz. Yol boyunca biz kekik. Onun kutluluğu olmasaydı şayet yolda konuştuklarımızı sizin de dinlemenizi isterdim. Nurettin Topçu, Abdülaziz Bekki'nin Hazretleri ikisinin buluşmasını anlattı. Efendim, Nurettin Topçu, Fransız. Sorbol mezunu. Batıyı görmüş. Fransa'da okumuş. Felsefe kurulmuşlar. Aziz Efendi, garip bir meşayet ikramda bir zat şerif evine götürmüşler sohbet işi gece ikiye kadar. İki de ayrılmışlar. Biri camiye öbürleri eve gidiyor. Eve giderken Sırrı abinin koluna girmiş Nurettin Hoca ya ben doyamadım sohbetini. Bir daha geri gitsek ayıp olur. Ayıp olur şimdi. Başka bir zaman bir daha geliriz. Aziz Efendi çarpmış Nurettin Hoca'yı. Çarptığı şeylerden biri de şu bir çift var. Ayakkabı. Ayakkabıları çıkartmış bırakmış. İçeri girmiş. Nurettin Hoca bakmış ki az sonra aynı ayakkabıları hacı anne giyip çarşıya gidiyor. Evde bir şeyler Şu 33 lira maaş alır Devletten, Murettenin e, Aziz Efendi, imamlık yapıyor. Soğuk kış günleri hani halkına vermiş ki elimiz tutuyor, bizim elimiz iş görüyor. Yun alırlar, iki üç gün o günü eğirirler, çorap falan yaparlar, gün çorap beraberce evde. Onu satar, onunla geçinirlermiş. Maaş maaşı da fakir fukaraya da arttırmış. Böyle şeyler konuşarak geldik. Ve dedik ki, bilhassa-ı bütün bu zatlar, tarih boyunca Müslüman, gönül verdiğimiz, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kıymet, değer bulduğumuz, bütün zatların güzelliğini aldığı tek bir merkez var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar, ona benzedikleri kadar güzel olmuşlar. Ona tabi olabildikleri kadar Allah onu sevmiş. Allah sevdiği kadar kullarına da sevdirmiş. Böyle bir şey. hatırlayın zikâdiği. Allah bir kulunu sevdi mi? Nası onu sevmelerle emreterdi. Efendimiz Aleyhisselam. Cibril emin meleklere dermiş ki, düşünün şimdi bu salondan birisini Allah seviyor allah Teala Hazreti Cebrail'e bak falan kulumu ben seviyorum. Hazreti Cebrail meleklere dermiş ki Allah filanca kulu diyor. Melekler insanların arasına girip onların kalplerine fısıldarmış. Allah falanca seviyor. Onu siz de sevin. Şimdi böyle neyse söylemeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğinden Cenab-ı Hak bizi de behreda etsin. Ona benzemeye behrededen nereden etsin onun muhabbetini daha ziyade gönlünde taşıyanlardan izin. Niyazımız odur. Birkaç nat şerifi takdim edip Emin Hocam az bir istirahat ediyor. O arayı bu surette değerlendirip sonra sohbet içip kendilerini davet edeceğim. Şeyh Galip. Galip de Perhum'un muhteşem bir nat-ı nat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metr sena etmek için yazılan şiirlere dönüyor. Malum halim. Ama şimdi şair oturuyor kelimelerle Allah Resulü'nü meth etmek için bir şey yazıyor da kendisi de biliyor. Böyle bir şey yapamaya Bir şair diyecek ki, yahu meddahın Allah iken ben seni nasıl methedim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metheden Allah nasıl methediyor? Mesela kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürün, kulunu, kulluğu Allah tarafından tasdik edilen büyük hükümeti Cenab-ı Galip dede de bir naatında diyecektir ki ''Senin methinde Mevla'ya şirket eylesen mazurum'' Bu bağda cürm bakılmaz yazmıştır. Şairler yazmışlar methetmek için ama sözlerle onu de bilmişler. Hasan bin Sabit radıyallahu anh da bunu perçinlemiş. iki Mısır ayı. Nasıl? Wa ma Muhammadu Muhammedin bı makaleti. Halakim Madathu makaleti bı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sözlerimle Muhammed Mustafa Ali Sattu İslamı övmedim övemem. Ancak ondan bahsettim de sözlerim güzelleşiverdi. Sözlerimi bedettim. Nehati şerifleri yazanlar bu hisse yazmışlar. Ve o nehati şeriflerin en güzellerinden bir demet takdim edeceğim. Dünden bugüne doğru. Galip dede mergumum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a niyaziyle başlayalım. Sizden ricam şu olsun. Beni kırmazsınız artık. Demin Fahri Amasyalıyım dedim. Hocam artık Fahri'si bile kalmadı mıdır? Harbi Amasyal oldu. hem hemşehrimiz olarak sizden ricam şu olsun. Yani niye rica ediyorum ki bu sizin için. yapın kardeşim. Ne hat varken salatu Kalbinizden Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in Çok güzel bir şey. Böyle yaparsak cimrilerden olmayız. Cibri ne demek? Malı vardır ama yemeğe kıyamıyor. Cimri bu değil mi? Peygamber Efendimiz cibriyi başka türlü tarih etti. Yanında ismim anılıp da bana selatü selam etmeyen cimridir demiş. Cibri bu kişi. Efendimizin tarihleri başlamıştır. Mesela müflis ne demek? İflas etmiş kişi. Parası kuluk etmiş, işi batmış adam müflisidir. Efendimiz Aleyhisselam onu da başkanlıyordu. Diyor ki kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir, günahı sevabı tartılır, dağ gibi sevabı vardır. Günah da yok gibi bir şey. O sıra bir iddiacı derdi bu adamdan alacağı olan varsa gelsin alsın. Alacak, birine iftira etmiş, ötekinin bibetini yapmış, birinin dedikodusu, ötekine haksızlık etmiş, berikine sövmüş filan. Dünyadaki kul hakları. Alacaklılar gelir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alacaklarının mukabilinde o adamın sevabını ne kadar alır ve giderler, alır ve giderler. Allah Resulü diyor ki, sevap biter, alacaklı bitmez. Bu defa alacaklılar gelir, kendi günahlarından günah günahhanesine bırakırlar. Dağ gibi sevap biter, hiç olmayan günah dağ gibi olmuş. İşte müflis o adamdır. Allah nasip. Onun da iflas etmiş tarifi bu. Cimri'yi öyle tarif etmiş Efendimiz. Bir müjde de şudur. Ahirette bana en yakın olanınız, en çok salatu selam edeninizdir demiş. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed. Biz böyle deyiverdiğimiz anda bir görevli melek varmış. Hemen o gidip Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ümmetinden falan canım sana selam var. Efendimizle misliyle mukabele ediyor. Allah'ın selamı rahmeti onun üzerine düşün. Hadi bu akşam görevli meleğin başını döndürelim. Bak, şimdi kaç kişi salgıda 200 kişi varız diyelim. Bu saatte Amasya'da iki saat boyunca düşünün ki salatu selam getirilecek. iki saatte 200 kişinin salatu selamlarını üst üste ekleyip meleğin başı dönsün. Efendimiz, Allah'a sefere sahibim şöyle bir gücünü amasaya alıyorsun. Orada ne oldu? Bir şey var. O zaman işimiz tamamdır. Öbür türlü şiir okuyordun, sohbet ettin, Allah sefere kadar bir kıymeti yok. Yapalım onu. Haydi bismillah. Allah'a bu meselenin şey Biz galip dedenin duasına amin diyoruz. İnşallah bu Nâz-ı niyaza Cenab-ı bu salondaki herkesini de niyazı gibi kabul etsin. Biz de davet edemezsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu resulaya babını koyup ayarı fena eylemeyiz. Biz biz kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Böyle de delikanlı. Diyor ki senin sayende kimseye eyvallahımız olmaz ya e Öyle. Şimdi düşünün. Çünkü bizi çok seviyor. Bütün sevmelerde Şöyle bir prensip vardır. Seven kendi sevgisinden mutlaka evlidir. Bir şeyi merak ediyorum. Sevdiğimde beni seviyor mu? Sevmiyor. Aşk da hep uçuk olur. Öyledir. Hani aşk mutlaka karşılıklı. Ben sana hayran, sen cam atılman böyle aşk olmadı. Bir karşılık olacak. Hiç şunu diyen aşık görmedim ben. Ya o beni çok seviyor. Benim için ölüp bitiyorlar acaba ben onu mu seviyor muyum? Bu demez açıklığı. Der, ben seviyorum kardeşim. O da beni seviyordu acaba. Bu ölçüyü ters yüz eden tek sevdiği efendimizin sevgisidir. Bu defa şöyle der Ümmet-i Muhammed. O bizi çok seviyor da acaba biz onu sevmemiz gerektiği gibi sevgiliyordur. Onun bizi çok sevdiğini nereden biliyorsun? Çoktan. Mesela her peygamberin bir duası varmış. Allahü Teala'nın mutlaka kabul edeceğim dediği tüm peygamberden o duayı etmişler. Efendimiz onu mahşer saklamış. Niye? Allah'tan bizi isteyecek. Ümmetinin günahkarlarını bağışlanmış. Şefaat var mıdır yok mudur bilan? Yoktur diyene yoktur. Vardır diyene vardır inşallah. Bizi seviyor. Kuba mescidi yapılmış. Hicretin hemen başında mescidine Mesih'e, Medine-i Minöpere'ye girer, girmez. Kuba Mescidi'nin inşaatlarına sahabe-i taş taşıyor, Efendimiz ve sahabeler taşıyor. Sahabeler, gönüllerimiz demiş, bir arası olan siz istirahat etsiniz, biz taşırız. İşte bunu ben de taşıyorum. Bari bizim gibi taşır, sen de bir taş götür. İki taş birden niye götürüyorsun yani Resulallah? Birisi benim öbür ümmetim için. Bizi seviyor. İmkanı olursa kurbanlarda iki kurban kesermiş. Biri benim öbür ümmetim içindir. Şimdi bugün bazen şöyle gelir kalbime, İmkanı olan birisinin kurban bayramında iki kurban kesip birisi de Efendimiz Aleyhisselatü için demesi zamanı mekanı aşan bir ilanı aşk çaresidir. Ben de seni seviyorum ya Resulallah demektir. O bizi seviyor. Biz de onu sevmek borcundayız. Emin Hocam'la bunu konuştuk da yolda. Seven dedi de sevdiği bir kanser sevgilim sözünü mesela bir Efendimiz Aleyhisselatü en bariz vasfı daha peygamberlikten evvel diyeceğim o yanlış olacak. Efendimiz kaç yaşında peygamber? Kaç? Yapmayın. Efendimiz kırk yaşına gelince peygamberliğini aşikar etti. Ben peygamberim dedi. Peygamber olmadı. Ne zaman peygamber oldu? Diyor ki hadis-i şerifte ben peygamber olduğumda Adem ruhla ceset arasındayım. Yani o anaokullarında öğretiyorlar tamam. 40 yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bildir deyince putlar yere serildi. Tamam da anaokullar için tamam. Biz bileceğiz kırkta peygamber olmadı aşikar etti. Peygamber olduğunda Adem Aleyhisselam yaratılmamıştı. Şimdi peygamberliğine aşikar etmeden evvel de bariz vasfını Allah'a sunuldu. El-Demîn Muhammed'in eminim diyor. Ya şöyle bir şey olabilir. Müşrikler bu iş uzadı diyordu. Başımıza iş açacak. Bu işi erkenden çözelim. Ne yapalım? Bir suikast tertib eder. Allah Resulü'nün canına kastedecektir. Yapalım. Kim yapsın? Her kabileden bir kişi seçer. Seçiyor. Peki bu işi hallettikleri vakit onlara bir ödül takdim edilecek. Bunu ne yapalım? Aramızda toplayalım. Topluyorlar. Dert şu. Bu ödülü nereye koyacağız? Aralarında anlaşalım. Birisi diyor ki, o Muhammed-ül Emin'dir. Ona teslim eder. Kendisini öldürecek olanlara, verilecek olan ödülün kendisine emanet edildiği emin bir peygamber mühmetiyiz. Soru şu, uzatmayacağım. Mahallenizde kaç tane el-Emin var? Peki, başka daha derin soruşu Mahallenizdeki komşular sizi El-Emin olarak kaçıyor? Canını, malını, evladını, ırzını, her şeyi teslim edebileceğiniz kaç kişi var? Biz kaç kişinin El-Emin'iyiz? Bunu da konuşacağız. Emin Işık hocam var. Adımına da Emin abi. Başla. Yaman dede. Yaman dedenin. Muhteşem Naat-ı sizlerin Salavat-ı e eşliğinde takdim edelim. Gönül boğun oldu şeklinde oyandım nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Hesul Ezel bezminde bir dinmez bir gandım ya Resulallah. Cemalinde ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın Bulunmaz bir şifasın sen. O azam bir sehasın sen. Dilersen rehnümasın sen. Habib-i Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinde ferahlak et ki yandım, ya Resulat. Gül açmaz, çal ve ilahi kurun olmasın. Soner alem, nefes kalmaz, pelek manzurun olmasın. Bir akanlar, misal aldar, ezel vesturun olmazsa, cemahinle ferahnak et, ki yandım, ya Resulat. Erir canlar o gül bu yürevan Bahışın hevasında Güneş titrer, yanar Didarının bak itirasında. Ne bir niyazın Hayatın mütefası Cemalinle ferah naket Ki yandım ya usul. Susuz kalsam Yanan çöllerde can versem Elem duymam yanar dağlar yanar bağrımda. Ummanlardan nem duymam. Alevler yazsa göklerden. Ve ben messeyle sebeb duymam. Cemalinle ferah yattım. Kiyattır ya Resulallah. Ne demettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz o sultanım. Haremgahında can vermek. Söner hem gözlerim asan olur ağımda can vermek cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah boyum büktü perişan bu derdim sende denir ne bil kavruldu ateşten döner tayinle tezgir ne de gönlün murad eylerse tatifeyle kıtmir cemalinle Allah naket ki yaptım ya hatırayı da yaşayan tarih. Emin hocama şu edelim inşallah. Ne altı bir ifade de beklemeyecektim. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahatlıkla canla. Yani senin aşkınla senin yolunda son nefesi vermek ne büyük bir nimettir ya Resulallah. Sonra ikinci soru nasip ol azdı sultan harem yağmına Hani bana da senin mescidin bebeğin civarında senin yakınlarından son nefesi vermek nasip olmaz mı? Böyle birisini de bir umrede gördüm. Medine'ye münavherde bir ikindi namazı sonrası üç saat kadar önümde genç çocuk, on dokuz yirmi yaşlarında kaldırdılar, alıp böyle bir şeye koydular, götürdüler. Baktım ki yanında oturan amcanın yakasında Türk bayrağı var. Baba hayır ki ne oldu? Dedi. Tanır mıydın işte? Evladım tanımam dedi. Secdede, son secdede başını kaldırmadık. Ben de bir hal yaşıyordum, bir, bir şeydir falan. Namazdayız, bir şey de yapamadık. Selam verdik, baktım hala kalkmıyor. Bir müddet daha bekledim. Baktım ki kalkmıyor. Böyle bir dokundum, yana devrildi. verdim. 19-20 yaşlarında bir genç. Orada son nefesini veriyor. Şimdi soru şu, biz son namazımızı nerede, nasıl vereceğiz? Bunu bilmemiz mümkün mü? iyiydi. Ama bir sır vereyim aramızda kalacağız. Tahmin edebiliriz. Nasıl tahmin edeceğiz? Efendimiz buyurmuşlar ki keman Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Öldüğünüz gibi diriltirirsiniz. Bu şu demek. ne meşgul sen? Dilinde en çok ne var? Kafanda en çok ne var? Kalbinde en fazla ne var? uykunu ne kaçırıyor, canını ne sıkıyor neyi dert ediyorsun işte o senin en ziyade meşgul olduğun şey son nefeste muhtemelen dudağından o dökülüp onunla meşgulken son nefesi verirsin. Efendimiz Aleyhisselatü öyle söylüyor. Allah Şahana Kişmen Hazretleri'ne sormuş efendim insan nasıl olması lazım? Cevap son nefeste nasıl olmak istiyorsan hep öyle olması lazım. Son nefesin ne zaman geleceği belli değil mi? O zaman her nemesi, son nefes gibi nasıl olmak istiyorsan öyle al ver. Bir Allah dostu da şöyle demiş, ölmek istemediğin yerde olma. Bir yerde ölmek istemiyorsan oraya gidip gelme. Öyle Hani Türkiye'nin yaş ortalaması 75, en hocam duymaz. Türkiye'nin yaş ortalaması 99. Ben daha 30 yaşındayım, var arada 69 sene, Cık. olmaz. Yaş 35 yolun yarısı eder diye yani şair, bir göremeden gitti dünyadan. Cenab-ı Hak son nefeste iman-ı kamil nasip etsin. Efendimiz'in sebebi muhabbetiyle, Cenab-ı Hakk'ın ismiyle son nefeste yalan dünyadan göçmeyi, uykuda uyanmayı, cümlemize Kaç Nadiş-i Şerif var ama hepsini okumuyor. Bir tane daha nadiş okuyup hocamı huzurlarımıza davet edeyim. Bu da Ali Ulvi Kurucu merhumu nadiş Eccam-ı felek, levh-ü kalem, mest-ü nikahın didarına aşık ulu gezdandır, Efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır, Efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahir eğleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Doğ kalbime bir lan saç ey nure dilara. Nurun ki gönlün derdine dermandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile icrandır efendim kıtmîrînin ey şâh-ı husûl kovma kapında asilere lütfun yüce fermandır efendim ulviyle senin bariyanık âşık-ı zarın tariyat-ı bütün ateş-i su efendim vardı. Kıtmirim ey şahı usulü Kıtmir. Yaman dede de Nati Şerif'inde neden gönlün murad eylerse tatif eyle Kıtmirim diyor. Olacağına ziddetle de öyle demiş. Ya Resulallah, o ashabı Kevin köpeği cennete gitsin ben senin ashabının köpeğiyim cehenneme gideyim revaptır. Kıtmir malum ashabı kehvin arkadaşı. Köpeği demeye benim dilim var diyor. Recep belli Hani bunlar insansa biz hayvanız diye. Hani kıt köpek diyeceksek kendimize ne diyeceğiz? Asal ketle beraber oldu diye Allah onu cennete gidecek beş saadetli hayvandan birisi yapmış. Niye? Onlarla beraber oldu. 309 sene uyuyor asal ket. Uyanıyorlar malum halde O kıt 309 sene boyunca onlarla beraber. Şimdi kıtmiri olmak istemek tamam da kıtmir beğenmiş. Kıtminin yaptığını yapmak zor. Derler ki kıtmir ashab uyudu, kıtmir hiç uyumadı. Bütün o zaman boyunca. Nasıl uyumadı? Ben bilmem. Ashab-ı o kadar uyudup uyandıran Allah onların dostunu da hiç uyutmamaya kadirdir. Doğru sorun nasıl uyumadı? Değil. Niye uyumadı? Niye uyumadığa arifler iki cevap veriyor. Bir, uyur kalırım da bu güzellerin başına bir musibet gelir diye korktu, onların muhafızlığını yaptı, uyumadı. İki, uyur kalırım da bu güzeller alır başına gider, onlardan ayrı düşerim diye korktu, uyumadı. Kıtmir'in olur demek kolay ama kıtmir olur demek işte o zor bir iş. Her ikine atıştırdı hatta molacı amir hazretlerine atıştırdığını da arasına katarak bunu yazın biz de talibiyiz diyelim kıtmiyle kıtmiyken bunu lütfeden Allah insan eşapı mahluk attır hakkını verirse o sadakatin o muhabbetin kim bilir ona neler vermez ama kolay mı zor ezan Muhammedi okunuyor ben yavaş yavaş huzurlarınızın kıymetli hocamı davet edeyim. Belki pek çoğumuz televizyondaki sohbetlerinden tanıdık. Bir kısmımız kitaplarını da okudu. Belki kimimiz şöyle gönlündeki muhabbetten emin uçak kim dili biliyor. Ama bu akşam en başta söylediğim gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi özelinde ona nasıl muhabbet edeceğiz, ona nasıl benzeyeceğiz, onu nasıl seveceğiz. İşte bunu konuşmak için Bizimle birlikte şöyle kuvvetli alakustlarımızla evin şu hocanı. <gülüyor> şerri gibi oldu. Hoş geldiniz sefalar. Yapacağız. Hoş bulduk, sefa bulduk. Bu Amasya benim üçüncü gelişim. Burası alimler, arifler ve aşıklar şehridir. Amasya'nın yeri bizim kültür hayatımızda, dini hayatımızda, manevi hayatımızda ki çok müstesna bir yeri var. İnşallah ona layık oluruz O tarihe, o büyüklere inşallah. Evet, burası Bur bu diye başka itiraz etmedim Abdullah telefon edip amasaya deyince hay hay Konya'ya Bursa'ya Urfa'ya Amasya'ya itiraz yok de bir ruhu var ya. Tabii. Şehire de kıymet veren her bir şeyler şeyin, var. Her şeyin ruhu var. Ağacın da ruhu var. Bir tut ağacının da bir, bir ağacının da ruhu var. Ruh zaten maddenin aslı ruhtır. Biz hep lafta kalıyoruz. Lafı taşıdığı ruha ulaşsak zaten maneviyata erişeceğiz. Bin maneviyattır. Kelimeler değildir. Kur'an'ın ruhudur. Bana geçen bir yerde işte sordular efendim, tasavvuf felsefesi. Tasavvuf felsefe değildir. Tasavvufu akılla böyle falan işi yoktur. Tasavvuf gönül dünyamızda bizim ve en büyük bu tasavvuf Peygamber Efendimiz. Bütün tasavvuf eylinin, evliya evliyaullahın, aliflerin, alimlerin, din ulularının, erenlerin ne derseniz deyin. Örnek aldıkları hayat, Peygamber Efendimiz'in hayatıdır. Hayatın Peygamber Efendimiz'e benziyorsa, sen mutasavvursun, müteşerriyesin, dinlarsın, her şeysin, maneviyat Başka örnek yok, bir tek örnek var. Hatta şeyi söylemişti, Ali Efendi, Maraş Muftusu, Hacı Ali Efendi. Onun bir çok yakın bir talebesi ve sonradan da en yakın arkadaşı olan, bir şey var, hocaefendi var Bizim Abdülkadir Efendi İlahiyat fakültesini bitirmiş, Abdülkadir kocaman oldu. bizim de hocamız oldu. ilk ilahiyat mezunlarından Maraş'a İmam Hatip Okulu'na tayin ediliyor. Fakat işte tabi yani İlahiyat fakültesinde ne öğretiyorlar? Bu, lise çıkışlı, meslek bakımından o ilk, ilk mezunlar şeydi biraz zayıftılar yani. Kur'an'ı işte namaz kılacak kadar biliyorlardı Hafız falan değillerdi. Ondan sonra Hoca Efendiler konuşuyorlar. Sonra Cuma namazından çıkmışlar. Bir baklava tepsisi gelmiş bir cemaattan birisi Hoca Efendi ikram etsin misafirlerine diye Buyurun demiş. Baklava yiyorlar falan. Abdülkadir Efendi Yeni Mekke'ten mezun olmuş ilahiyat fakültesinden. Şimdi Maraş müftüsü Hacıhan Efendi çok alim bir adam müftü. 4-5 tane oğlu var. Gelinleri var, torunları var falan büyük bir kalabalık bir aile efradı, damatları var. Öteki Hoca Efendi de bekar yaşıyor. İçinden geçirmiş bir Demiş ki acaba bir insan işte yeni talebe oldu ya işte evlenme, nişanlarla falan da bir ihtiyaçla, bir vazifeye girdi. Demiş ki acaba bir insan içinden geçiriyor ama. Hacı Ali Efendi gibi böyle evlenip çocuk çocuğa karışıp da mı İslam'a hizmet etse daha iyi olur. Yoksa Hoca Efendi gibi e, hiç evlenmeden doğrudan doğruya kendisini ilme verip de İslam'a hizmet etse daha mı iyi olur falan derken, oradan Hoca Efendi seslenmiş, Abdülkadir, Abdülkadir, Kadir mı yemene bak demiş. Ne o ne ben demiş. Örnek tek, Hazreti Muhammed demiş. Evet. Hiç, hiç şaşır, şaşmaya gerek. Böyle, şunu örnek al, bunu örnek al, falan mı, şık falan mı? Müşrik var işte Peygamber Efendimiz örnek alacağım olur. Eğer huylarından iki üç tanesi, en azından iki üç tanesi ki Peygamber Efendimizin 202 tane ismi var ismi. Her ismi onun bir faziletinin ismidir, bir büyük değerinin bir özelliğinin ismidir. Kerimdir, rahimdir, merhametlidir, şefkatlidir, sevecendir mültefittir, gülür, güler, güler, hafızdır, koruyucudur. Hepsi var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Başka kendisine şey ederler. Bu, mesela merhameti olmadığı yerde insanlık yoktur. Bunu bir defa unut. Bunu unut. Merhametin, şefkatin olmadığı yerde insan yoktur, insanlık yoktur. Kendini tartacaksın. Hangi huyların biraz peygambere benziyor? Hiç olmasa iki üç tanesi peygambere benzerse zaten yakayı kurtardık. İki yüz iki tanesini benzetemezsin. Zaten onun gibi olmak mümkün değil. Ama biz muhabbetimizle onlara yakınlık duyuyoruz. Yoksa onlar gibi olduğumuzdan dolayı değil. İyileri sevmek de bir değerdir. Evet, çok güzel bir şeydir. Peki, bir soru sorabilir Heh, Buyur, bir soru. sorabilirsiniz. Aslında bir iki tane soru var, <gülüyor> Mervis Aleviye'ye geçmeyince. Hı -hı. Hani, siz bazen böyle burucu olsun diye bir cümle söylüyorsunuz. Hı -hı. Fakat arkasını ben sormadığım vakit, seyirci diyor ki, ''Aa, hoca ne demek istedi? Örşid tektir, başka de gerek yok.'' deyince, hani öbürleri mürşid ha. değil manasına mı? Değil manasına değil. Peygamber'e benziyorsa onlar da mürşiddir. Ha, ha. Ve, dedik ya, Feyz-i Mesela Nurettin Topçu diyor ki kendi hocası için ben Abdülaziz Efendi'yi tanımasaydım Peygamber Efendimiz'i anlayamayacaktım diyor. Ve Hazreti Mevla'nın hocası ve mürşidi Kurhanedin Muhakkak-ı Tirmizi, Kayseri'nin ortasında türbesi var. Hocaman bir türbe sonradan yapılmıştır. Kendisi hayatında türbe falan istememiştir gayet mütevazi böyle ehlullah'tan büyük bir zattır. Düşünün Mevlana'yı yetiştiren adamdır. Burhaneddin din muhakkif tirmizi diyor ki Mevlana'ya sen mürşit olacaksın. Hah, mürşide o zaman tarif edelim. Sen mürşit olacaksan diyor. İrşad Allah'a ait bir iştir diyor. Peygamber gönderen vahiy indiren Allah kendisidir diyor. Kullarını irşad için kitap gönderiyor, vahiy gönderiyor. Peygamber görevlendiriyor. Kendi adına iş görsünler, insanları irşad etsinler. de irşad Allah'a ait bir işti diyor. Sen Allah'a ait bir göreve talip oldun diyor. Eğer rüşüt olacaksan. O zaman kendini, canını ve malını Allah'a adlayacaksın. Sen yoksun artık. Pelin de yok, canın da yok, balın da Allah'a adamış olacak diyor. Yani siz sorarsanız diyor şeyleri dervişlere. Hakiki müşütle de, sahte müşütle nasıl anlayacaksınız efendim diyor. Eğer diyor bir müşüt dervişlerini kendisine bağlamaya çalışıyorsa o şeytanın ortağı olan bir fesat eyle. ...Allah'a bağlamaya çalışıyorsa işte o hakikidir. Bu kadar. Bayet açık. Bakacağım. Hatta müşidi tanımaya da gerekiyor. Onun dervişlerine bakacaksın. Nasıl hareketi? Ha, edebiyle, şeriate, şer şeriatıyla, edebiyle, ahlakıyla, haliyle, tavrıyla... ...Müslüman gibi hareket ediyorlarsa iddiasız, iddiasız... Dinde iddianın yeri yoktur. Ha, hatta Murettir Topçu da yine bahsediyorum. O diyor ki, üç şey kaba ve sahtedir. Kendini belli eden sanat, gösterişçi ahlak, iddia taşıyan dindarlık. Ben daha iyi Müslümanım, sen iyi deriz. Efendim? Müş muhteşem tabi. Üç şey dinamını Kendini belli, kendini belli eden sanat. Yani şeyden eden, sırıtan manasında. Kendini belli eden sanat. Adam şiir yazmış kendini ön plana çıkarmış falan. Ya bir iş yapıyor, bir renk bir şey. Orada belli ki bir şey bir sırıtan bir şey var. Gösterişçi ahlak yani rüya karışmış olan ahlak iddia taşıyan dinler. Bütün insanları Hazreti Hızır gibi göreceksin. Kendini en günahkar bileceksin bu, bu işi. Aslında mı? Dindarlık mıdır? Dindarlık tevazudur. Alçak gönüllülüktür. Sevgidir. Büyüklere hürmettir. Kutsal değerlere saygıdır. Ezan okunduğu zaman bir adam susup konuşmasını kesiyorsa yahut radyoyu yahut televizyonu kısıyorsa işte o dindarlıktır. Kutsala saygıdır. Bu kadar. Biz hatta bir yerde de diyor ki eğer biz birbirimizi sevemiyorsak İçimizdeki Allah sevgisinin eksikliğinden dolayıdır. Allah sevgisiyle dolu olan, kalbi Allah sevgisiyle dolu olanın o sevgi zaten taşar, bütün aleme yayılır. İnsanları da, canlıları da, cansızları da, da, çiçeği de, böceği de, her şeyi Allah'ın yarattığı her şeyi sevgi gözüyle görmeye başlar. Şevkat gözüyle görmeye başlar. Çünkü zaten hiç Allah sevgisiyle dolup, Yunus diyor işte yaradılarını severiz yaradandan ötürü diyor, onu biz böyle laf olsun diye söylüyoruz zaten. O bir gerçektir. Allah sevgisiyle dolup taşan gönül o etrafa taştıkça, yayıldıkça her şeyi Allah için sevmeye başlar. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Allah kötü bir şey yaratmamıştır. Çünkü Allah'ın kötü bir şey yaratması için kötü diye sıfatı olması lazım. Batıl bir şey yaratmamıştı. Batıl bir şey yaratabilmesi için batıl sıfatı olması lazım, ismi olması lazım. Onun için Allah'ın batıl ismi yoktur, Allah'ın fena ismi yoktur, kötü ismi yoktur. Allah'ın esmai husna diyoruz zaten. 99 esmai, bütün isimleri güzeldir. Cemali de güzeldir, Celali de güzeldir. Sen diyor benim cemalimi anladın ama celalimi anlamadım diyor. Ben seni diyor uğraştırdım. Allah bir yerde diyor ki vermediği nimetlerle kulunu korur, gözetir. Çünkü verilen nimet olduğu zaman azma, tuhyan etme ihtimali vardır. Allah vermediği nimetlerle kullarını korur. Siz 17 yaşındaki bir çocuğu alıyorsunuz işte Mettebini geçti, liseyi bitirdi diye. Araba alıyorsunuz altına. Doğrudur, dürüst şey değil, daha pişmiş değil. Gelirken dereye yuvarlanıyor, canına da mal oluyor. Çok oldu öyle. İstanbul'da görüyoruz. Her gün bebek boyuna, sarı yere gidiyorlar, balıkçıda içiyorlar, yollar Gençlere araba alın diye genç de heyecanlı. Gelirken sarhoş, yok diye boğaza, denize. Her hafta denizden araba çıkarılıyor. Gelirler, dalmışlar. Onun için hak edilmedikçe çilesini çekilmeyen, çilesi çekilmeyen hiçbir nimet hayır getirmez onu size söyle. Allah vermediği nimetleriyle de kullarını korur diyor. Biz onu anlamıyoruz işte. Celal celalini anlıyoruz. Lütfunu, keremini, inayetini, hidayetini, merhametini, her şeyini, rahmetini anlıyoruz işte. Ama Allah cemalim, benim cemalim de diyor seni korumak içindi, celalim de seni korumak için mi? diyor. Evet. evet. Allah diyoruz. Allah diyoruz, evet. Başka bir şey demiyoruz. <gülüyor> Yaman Dede, Yat-ı şerifini okuduk hocam? Onu sorayım ondan sonra, yavaş okudum? yavaş gidelim. <gülüyor> Cemalinle ferah ne haket ki. Ya Resulallah. Ya Yandım ya Resulallah. Evet. Evet. Onu okuyunca hani sizin bir hukuk, hukukunuz, tanışmışlığınız var. Hocam ya. Evet. Hocam. Yaman dede ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhabbeti nasıl? Üç sene nasıl? sınıfta ders kocası oldu bize. Yaman, Yaman dede şey anlatmazdı öyle, farsça öğretmezdi. Mesnevi'den bir beyit yazar, onu öğretirdi. Mesnevi beyitleri öğretirdi. Ona sordum bir gün dedim ki, hocam, işte Konya başları ağlamaya. Mevlana'dan bahsedersin, bahsedemez zaten, Mevlana der, başları ağlamaya. Cümlenin sonu gelmez. Öyle bir aşk ehli bir adam. Bir gün benden zevzeklik olsun diye. ya değil mi? Hocam benim siz Hazreti Mevlana'yı Peygamber Efendimiz'den daha mı çok seviyorsunuz dedim. O nasıl evlat? O nasıl söz dedi. Nasıl dedi. Ama hocam dedim siz Konya diyoruz ağlıyorsunuz. Mevlana diyoruz ağlıyorsunuz. Mesnevi diyoruz ağlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz için o kadar ağladığınızı görmedik falan dedi. Böyle "Ah evladım" dedi. "Beni Peygamberimizle tanıştıran dedi. Hazreti Mevlana'dır. Ben Mesnevi okuyarak Müslüman oldum" dedi. Hiçbir insan kendini elinden tutup peygambere götüren rehberini unutabilir mi? Eyvallah. Bir defasında da dedim ''Hocam size ne mutlu'' dedim, ''İmranıyoruz'' dedim. ''Biz Müslümanlığı babadan işte mirasyeli gibi aldık.'' dedim. Kıymetini de pek bilmiyoruz.'' dedim. Ama siz bu işin çilesini çekerek... 17 yaşında Müslüman olmuş, 55 yaşına kadar gizli tutmuş efendim. Ne yapar? 30 sene, 40 sene gizlemiş. ''İstanbul'un mahalle aralarındaki küçük camilerini ben bilirim.'' demişti. Büyük camilerde namaz kılamam, tanıdıklar görür de tanıyanlar falan rastlar... ...şey olmasın diye böyle arardım diyor küçük mahalle camilerine gider oradan. 40 sene karısından ve çocuklarından, e, kendisi Rum, İstanbul'a geliyor, avukatlık yapıyor... ...okullarda işte Türkçe dersleri veriyor, tarih dersleri veriyor... Özel okullarda, bilhassa Rum okullarında falan. Sonra Müslüman olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. Dayanamadım artık diyor. Farlı bir kış gecesi. Diyor ki çocuklar Müslü'ne bakmayın. Ben senelerden beri Müslümanım ama sizden gizliyorum. İster, eğer ben diyor Müslüman olarak bu evimde kalmayı istiyorsanız tabi ama zannetmiyorum diyor falan. Siz tahammül edemezsiniz. Hemen hanımı ve çocukları itiraz ediyor. Zaten bir oğlu bir kızı bir daha şeyi var hanımı var. Öylese dur bana Allah'ın falan. Maaşını yine onlara gönderiyor. Geçirlerini, kiralarını falan falan veriyor. Hiçbir zaman çocuklarını ihmal etmiyor. Ama ayrı yaşıyor. Bir öyle terk ediyor. İşte öyle dedim ki siz dedim bu işin çilesini çekerek, emeğini vererek Müslüman oldunuz dedim. Sizinki kendi gayretiniz, kendi emeğinizle falan dedim. Öyle söyleme evladım dedi, günahtır dedi. Sizinki de Allah'tan, benimki de Allah'tan dedi. Evet, biz işte böyle olunca şey ediyoruz. Hidayet el Hadi huvallah. Hidayet Allah'tandır. Hiç kimse, ben hidayete erdim, ben çalıştım, ben ibadet ettim falan diye iddia etmesin. İbadet de nasiptir, hidayet ve hepsi Allah'ın ikramıdır şükretmemiz gerekir. O kadar. Elhamdülillahi İslam. Allah bizi Türk milletinden yarattığı için ayrıca şükredeceğiz. Müslüman bir aileden anadan babadan dünyaya getirdiği için ayrıca şükredeceğiz. Namaza giderken, camiye girerken ayrıca şükredeceğiz. Ezanı dinlerken ayrıca şükredeceğiz. Elhamdülillah Ya Rabbi minaremizde ezan okunabiliyor diye. Ben ezan okunamayan minareleri de gördüm. Rusya'ya gittik. Hepsi, bütün binareler duruyor ama ezan okundu. Ezanın manasını da, o da bizim şeyimiz Öyle, öyle işte. Biz içinde yaşadığımız nimetin kıymetini bilmiyoruz. Allah bütün değerlerimizin kıymetini bilmeyi bize ihsan eylesin. Bu idrak, bu, bu lütuftur, Allah'ın lütfuyla O da ayrı bir lütuftur. Böyle bir memlekette, Türkiye gibi bir yerde Doğup büyümek, dünyanın ortasında. Benim yani senin işte şanlı bir tarihin var, şanlı bir edemiyatın var. Büyük bir medeniyetin var. Onun da kıymetini bilmiyoruz. Biz peygamberimizi türkleştirdik. Her millet peygamberi kendi adetleri, kendi gelenekleri, kendi kendi kültürü içinde algılar. Şimdi mesela Hristiyanlıktan misal verin. Gidin Habeşistan'a Kilisede bir insan resmi görürsünüz ama bir zenci çocuktur orada insan. Simsiyah bir zenci kıvırcık saçlı böyle yine bir zenci güzeli, zenci kadın Beriye onun kucağında bir zenci çocuk evet simsiyah bir insan. Gelin Doğu'ya esmer bir şey vardır. Kiliselerde işte gidin Yunanistan'da görürsünüz İsa resimlerini. Kuzeye doğru gidin. Almanya'da biraz daha sarışındır. İsveç'e gittiğiniz zaman sap sarışın bir çocuk, sap sarışın bir İsveçli Lolita, neyse, yani Hazreti Meryem. Kendi ırkının güzeliyle, kendi ırkının bebeği gibi yapıyor. Çin'e gittiği zaman Çin'de de Hristiyanlar var, kiliseler var. Orada da çekik gözlü, Çinli bir çocuktur Hazreti İsa. Peki o resmi yapan adam, o kiliseye o resimleri yapan adam... Hazreti İsa'nın Hüdüs'te doğup Orta Doğu'da oranın insanına benzeyen bir tip olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama gerçek resmi oraya koyarsa Çin'de o sırıhtı ithalmalı gibi durur. O zaman da benimsenmez. Kendi tından yapacak ki orada ben, benimsensin. İsveçli, İsveçli ressam da biliyor Hazreti İsa'nın, Meryem'in öyle olmadığını. Başka bir güzelliktir. Hazreti Meryem. Oranın güzel bir şeyidir. Mübarek bir kadınıdır. Hazreti Meryem. Ama İsveçli ressam onu bile bile yahut tabirinden Habeşistan'daki zenci ressam onu bile bile zenci gösteriyor ki o resim, o peygamber, o Meryem orada benim senin bizden birisi gibi olsun. Ha, bizim dinimizde resim yasak. Aynı şeyi biz Edebiyatla yaptım işte. dağıtlarla, mevlidlerle yaptım. Yahya Kemal diyor ki Süleyman Çelebi'ye sorduğun zaman Hazreti Muhammed de, Bursa'nın zengin konaklarından birinde doğmuş gibi anlatıyor diyor. Geldiler yok, gök, indiler gökten melekler saf saf. Kâbe gibi kıldılar evin tavaf. Ne şey oldu? Işte, Atlas öşekler döşendi. Gökyüzüne hem de gökyüzüne yere yurda koymuyor. Süleyman Çelebi de biliyor. Fakir bir amilenin çocuğu olduğunu ve orada belki amilenin eski elbiselerini eteklerinden bir şey sardılar. Bir bez, yeni belki güzel bir taze bir bez de yoktu Peygamber'i sarmak için. Eski elbiselerini eteklerine kestiler onu orada yaptı. Ama Süleyman Çelebi öyle mi anlatıyor? Atlaslar, buradan döşekler, binlerce huri gökten hemşireler, hassa bakıcılar, böyle bu anlatıyor. İşte bu Türk milletinin gözündeki peygamberi anlatıyor. Biz peygamberi yere yurda koymuyoruz. Nerede nasıl doğmuş olursa olsun o bizi ilgilendirmiyor. Bizim Gönlümüzde yaşayan peygamberi bize anlatıyor Süleyman Şelebi. Gönlümüzde. Şey de öyle. İşte nurdan şey yaptığını daha diyor. Yunus da öyle anlatıyor. Hep öyle anlatıyor. 300 küsür mevlüt yazılmıştır. En çok peygambere metiye yazan, en çok kaside yazan, en çok naat yazan milletiz biz yani. E peki böyle ne oluyor? Ya, ya Kemal diyor ki şey, Süleyman Çelebi'ye sorarsan peygamber Bursa'nın zengin konaklarından birinde doğmuştur diyor. Şeyh Kalim'e sorarsan diyor içinin yanılarından birinde doğmuştur diyor. Böyle olursa peygamberim yani Hristiyanların resimle yaptığı şeyi biz şiirle, mevlidle, kasideyle yaptık. Ben anneanneme peygamberimizin Arap olduğunu anlatamadım. Ya tövbe edin. Tövbe de bile yavrum dedi. Arap olur mu hiç Evet. Evet. E vallahi onu söyledim. Çünkü o Araplar oraya bizim köye çerçi gelirdi. Pis. Bu pislerden olur mu biz dedik. O Arap şeyi bilmiyorum Peygamberin devrini, o Mekke'nin Arapları öyle... Ne tarihi bilgisi var, ne coğrafi bilgisi var. Arap deyince o köye gelen çerçiler onların yüzlerini bile yıkamazlar, Abdest yok, usul yok vesaire falan. Onları görünce tövbe de birey yavrum dedim. Hiç peygamber Arap olur mu dedi falan böyle. Valla biz de okumuşuz tabii yani okulda okuyoruz peygamber mekkeri. Yok dedim anneanne vallahi dedim şey peygamberimiz Mekke'de Arap olan. Sus bile yavrum günah giriyorsun falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle ben anne anneme peygamberimizin. Arap olacağını olmaz ki, olduğunu anlatamadı diyor. Kabul etmedi. Olmaz diyor. Zaten hocam. Evet. Bizim bir arkadaş öyle diyordu bana. Çok Türk bir yetiştiği bir çocuk. Safca bir başka arkadaş var. Ona diyor ki Hazreti Peygamber Türktü diyor. Dün nasıl olur ilk olur. Diyor. O diyor Hazreti İbrahim'in soyundan değil mi? Ha. Öyle. Hazreti İbrahim nerede? Urfa'da. Urfa nerede? Türkiye'de. Tamam. <gülüyor> Öbür dedim ki Vallahi doğru söylüyorsun abi. <gülüyor> zaten Arap-ı diyorlar. Bir Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim oğlu olarak doğru. Ama oraya gitmiş, Mekke'de yerleşmiş. Anne tarafından da Yemenlidir zaten. Hazreti İsmail'in eşi, hanım evlendiği kız Yemenlidir. Yani Hazreti Peygamber'in büyük nenesi. En büyük nenesi Yemenlidir. O bakımdan Arap-ı diyorlar. Yani Araplaşmış bir soydan ama biz artık Lisan-ı Arabiyen yani Kur'an-ı Kerim Arap kendi konuştuğu dil Arap, hadisler Arap olduğu için biz hatta Lisan-ı Arab'ı biz kutsal dil olarak kabul etmişiz. Sırf Peygamber Efendimizin dilidir diyor. Onun için. Onun nesi varsa bizim için kutsaldır. Hiç böyle bir şey yok. Evet. Sorunu sorabilir miyim? Sorabilir Bu arada çok şıksınız Sayın Işıklı şükür efendim. Yani maşallah seyircimizin de özellikle. arabaya yolda gelirken hocam arabayla alandan geldi. Buradan da hızlı indi filan. Kıyafeti ben de sizin gibi burada fark ettim. Böyle mendilimiz kravatımız. Zarafet. E şimdi Böyle yaşlandık bir şey ki... biraz. Artık o şeyin vücudun şeyini eksiklerini öyle elbiseyle falan, falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Süleyman Çelebi Hazretleri'ni soracağım ama bir evet. çayımız falan var mı? Müdürüm, var mı? Yok varsa. çay Yoksa yok, kahve su. olur. Suyumuz var ya. Su Suyu ikram edeceğim. Ben malum hani arabada geldik. Öncesinde bir uçak var. Sonrasında sahne var. Evet. dün gibi temiz hava alıp gelsen, siz bu arada Mevlid-i Nebi'den Süleyman Çelebi Hazretlerinden azıcık bahsederken sonra size yetişsem ay mı? yok. Siz halden anlatsınız, ben de anlatacağım. Yani Süleyman Çelebi'yi de çok tanımıyoruz hocam. Mevlid-i Nebi'yi de çok tanımıyoruz. O zaman ne anlatıyor Süleyman alakalı. Çelebi? Birazcık bahsedelim. Süleyman Çelebi, Allah'ı ve Peygamber'i doğru tanımamıza çalışıyor. Hakkıyla tanımamıza. Ha, bizim şeyler... Bir de şey var, şimdi bu yeni nesil tabi kendi kültürünü bilmediği için tarihini de bilmiyor fazla. Okullarda zaten İslam kültürü, İslam medeniyeti falan ayrı ders olarak da okutulmuyor. Biz zaten kendi şeyimize yabancıyız. Dünyada kendi kültürüne yabancı olan başka bir millet aydını yoktur Türk aydını kadar. Kendi dinini bilmez fakat aydın geçirir. Kendi kültürünü bilmez aydın geçirir. Bu, bu çok tehlikeli bir Fransa'ya gidin, komünisti de, dindarı da, dinsizi de hepsi Fransız kültürünü bilir. Kültür nedir bilir? O bakımdan kendi milli kültürünü, kendi milli tarihini, kendi değerlerini, kendi adetlerini. Bir yüksek derecede bir gazeteci, çok yüksek kendini, Türkiye'nin en büyük gazetecisi bilen birisi bana bildir. Tercüman gazetesinde ya Ramazan sayfası hazırlıyoruz rahmetli Selçuk Bey'le beraber. Ben iki sene tercümanda şey yaptık, yazarlık yaptık. Cuma günleri yazıyordum orada. Ramazan gelince işte rahmetli Kemal Micaf o zaman say dedi. Güzel bir Ramazan sayfası hazırlayalım falan dedi. Güzel olsun falan böyle bir, bir sayfayı olduğu gibi Ramazan sayfası yapıyoruz. İçinde işte şiirler var, desenler var, camiler hakkında bilgi veriyoruz. Büyükler hakkında. O gazetenin başındaki adam. Bismillahirrahmanirrahim değil. Yaşıyor olduğu için söylemiyor. Vefat etmiş olsa ismini söyler. Geldi bir gün böyle yanıma. Biz de böyle çalışıyoruz. Ya dedi Emin Hoca Bugün Bugünlerde çok bu Teravih, teravih. Teravih nedir? Bu, bu ayı geçti. Ben de dedim ki yatsı namazından sonra sırf Ramazan'a mahsus 20 rekan bir sünnet namazıydı dedim. Sünneti biliyor muydu bilmiyorum anladım anlamadım. Anladım. Ha öyle dedi. bir geçtirdim diyor. Bir tarih mezunu, lisede mezunu bir hanım dedim ki tarihte işte kuşluk vakti dedim İstanbul'a o Ulubatlı Hasanlar arkadaşlarıyla dedim surları aşıp İstanbul'a girdiler. Kuşluk vakti dedi dedim. Ya köylü bilir bu. Herkes bilir. Bana kuşluk ama kuşluk vaktini de bilir. Dedim işte nasıl anlatayım sana saat sekiz ile on arasına kuşluk vakti verirler dedim. Aslında kurtluk vaktidir o. Kut kut yemek kahvaltı saat. Ama kurt kelimesini biz kuş yapmışız. Ve o bakımdan. Şimdi İstanbul şivesinde aşçı demezler. Aşç, şeç. Bahçıbaşı dediler, heyi de söylerler. <gülüyor> Zaten şeye gidersen heyi de söylerizler. O Edirne tarafına falan giderken bunlar Ashan değil, Hüseyin de falan. Öyle. Böyle kelimeler değişir. Yani harfler bazen yer değiştirir. Ama bu bütün dillerde vardır. İşte nerede diyorum? Burada diyorum. Ben nerede diye sormadım diyor. Nerede? Neredenin sorusunun cevabı buradadır. Nerede diye sorarsan burada diyeceğiz. Orada bir hece fark eder. Bu dil. Türkçeyi de kaybediyoruz. En güzel Türkçeyi teyzem konuşur. Gittiğim zaman köye hiç hiç böyle düz cümle yok. Hatta Süleyman Çelebi'nin dili en güzel Türkçedir işte. Şeyh Galib'in dili. Nebimit dili, bizim şairlerimiz ya. Karaca olan dini bizim ozanlarımız işte. Aşık Veysal onların son örneklerindendir. O Türkçeyi kaybediyorsun. Bizim bir seyran bağlarımız vardı. Seyrana giderdik çocukken. Çimenlerin içinde dere boylarına işte o pınar başlarına giderdik Seyran'a. Sonra piknik oldu. Bir, bir film geldi Amerikan filmi, Hollywood filmi, o piknik de ondan sonra seyran kelimesi gitti. Ya seyran kelimesini atıyorsun ama onunla yapılmış yüzlerce, yüzlerce başka deyimler var, başka ifadeler var. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyorsun, samanlık piknik olur mu diyeceksin şimdi. Ha, gül gülmek için söylemiyorum, dert ya dert. Oktay Sinanoğlu diye bir adamımız vardı bizim. Dünya çapında bir alim. Allah rahmet eylesin. Gider ayak yazdı. Bay bay Türkçe diyor. Güle güle kelimesini kullanmıyor İstanbul'larda. Bay bay, okey falan filan. Gülüşü bile Hollywood artistleri gibi. <gülüyor> falan. Son derece ayıptır. Biz de öyle kahkahayla gülme. Ta karşı mahalleden duyulacak şekilde. hayasızlıktır edepsizliktir. Gülmenin de adeti vardı. Kur'an da tarif ediyor. Evet, fetevesseme dahiken diyor. Hazreti Süleyman karınca öteki karıncalara seslendi dedi ki, ey karıncalar, çabuk illerimize girin deliklerimize girin dedi. Süleyman'ın askerleri geliyor, onlar dedi bilmezler cahiller, sizi çiğnerler dedi. Çabuk yer altına kay, kaçın dedi. Hazreti Süleyman. Onlar bilmez, cahil deyince Süleyman Hazreti Süleyman da güldü. Bu gülüşü de pey... Kur'an-ı Kerim tarif ediyor işte. Fetebesssebe dahide. Döh, kendin işitecek kadar sesle gülmektir. Tebessümde hiç sessiz şöyle bir bir şey etmedi, Güzelleştirmektir. Peygamber Efendimiz hep tebessüm ederdi. En üzüntü halinde bile yüzüne, cemaline baktığın zaman gülüyor zannederdi, tebessüm ederdi ve kendisi söylüyor. Müslüman'ın ıstırabı yani acısı hüznü içinde beş aşeti yüzünde okunur. Diyor. Müslüman hiçbir zaman surat asmaması lazım. Her zaman bir hassa başkasına. Bizim en güzel ikram edeceğimiz şey güzel, güzel, güler yüzdür, güler yüz. Birbirimize ikram edeceğimiz en güzel şey güler yüzdür. Burada bazı kelimeleridir. Siz bunları benden iyi bilirsiniz. Evet. Süleyman Çelebi, yine Nurettin Topçu'dan bahsediyorum. Ben hocamdır o da. Çok sevdiğim bir hocamdır. Çok büyük bir alim, çok büyük bir mütefekkir. Ahlak dahisi, ahlak hep bütün eserleri ahlak üzerinedir. Bizim kendi milli Türk ahlakı üzerinedir diyor ki Süleyman Çelebi bu millete pek başından bir dini hayat bağışlanmıştır. İhsan bağışlanmıştır diyor. Barmağan evet, etmiştir. Yani 600 senedir bu millet Mevlid okuyarak peygamberinin sevgisini dile getiriyor. Allah aşkını dile getiriyor. Allah'a zikredelim evvela. Vacip cümle işte bir her kula. Şimdi Mevlid'e karşı çıkanlara ben şaşıp kalıyorum. Ya nesine karşı çıkıyorsun? Neresi yanlış ki? O yanlış olan yerini söyle ben sana izah edeyim. Baştan sona İslam akidesini, İslam akideki anlatıyor. İmanımızın esaslarını anlatıyor. Bir kez Allah değse aşkıyla lisan, dökülür cümle günah misli kazan. Bir kere gönülden, yürekten böyle Allah diye söyle, bütün günahların bağışlarsın. Hadisi şerifte var, Peygamber Efendimiz'in hadisinde. Bir diyor insan çok günahkardı, çok günah işlemişti. Ve o insan Ya Rabbi diyor ben çok günahkârım. Ben çok günah işledim. Gufrâneke rabbena, gufrâneke rabbena, gufrâneke rabbena. Üç defa bunu söyledi Allah onu affetti diyor. Bizi iki şey kurtarır zaten. Birisi şükür, nimet içindeyiz, farkında değiliz, ona şükretmeniz lazım. Bol bol şükredeceğiz. İkincisi de tevbe. çok günahkarız, gafletimiz de günah. Hatta şey, Hüsamettin Çelebi diyor ki... <gülüyor> Gaflet ehlinin kıldığı namazla günah geldi. Günah da diyor. Başka günahlar olmasa bile o gaflet içinde kıldıkları namaz dolayısıyla kazandıkları günah da diyor onlara yeter. Hazreti Mevlana'ya şikayet ediyorlar. Diyorlar ki böyle söylüyor. Hazreti Mevlana diyor ki doğru söylüyor Hüsamettin. Allah biz Allah huzuruna çıkarken bile orada layık olarak gerçek ibadeti yapamıyoruz ki zaten. Aklımız fikrimiz başka yerde de alnımız ama kalbimiz başka yerde, beynimiz başka yerde dolaşıyor. Benim en güzel makaleler, en güzel fikirler namazda arkuma geliyor. Yarın işte falan bir yerde vaaz var yahut konferans var. Ne söyleyeceğim? Allahu Ekber diyorum. Sübhaneke bir sübhaneke Allah'la şey ediyorum. Ve tebârek esmüke ve teâle ceddüke falan derken çözülüp gidiyor. Kendini tekrar şeyde buluyorum. Ya televizyonun karşısında, ya bilmem masanın başında. Ya yazı yazıyorum, ya bir şey yapıyorum, ya çarşıda dolaşıyorum. Ha hanım eve gelirken maydanı salmayı unutma demiştir. Şık diye o, o geliyor. <gülüyor> namazda. Ta çocukluktaki arkadaşım. arkasında da oturan. Ya neydi o çocuğun adı falan. Ya namazla senin şimdi onun sırası mı? <gülüyor> evet. Hiç akla gelmeyen şeyler namazda. Bu da bir ayrı imtihandır. Allah bizi imtihan ediyor. sese veriyor şeytan. Senin namazını bozmak için, namazının kalitesini düşürmek için. Şimdi onun için Süleyman Çelebi diyor. Bir kez Allah değilse aşkıyla lisan, aşkıyla, aşkıyla, aşkıyla yapılmayan hiçbir şey ibadet değildir. Onu size söyleyeyim. Onun için Hazreti Mevlana aşkıyla. Aşk ile yemeğini pişireceksin. Sahanda yumurtayı da aşk ile yapacaksın. Yazarken bile bazen çocuklar şeye gelirler böyle. Kendi küm konuşurlar, şöyle der falan dersten. Çok tecrübeler var tabii şeyde. Mesela kalkıyor, yürüyüşü de böyle hasta yürüyüşü. Ya sen gençsin be. 18 yaşında, deli karnı, 20 yaşında. Kaşık tutsan suyunu çıkaracaksın manzular. Dik yürü şöyle biraz, ne öyle saplanırsa saplanı, yaşlı gibi, ihtiyar gibi yürüyorsun falan. E hocam yorgunsun. Yorgun değilsiniz. Aşksızsınız. Evet. Yani yorulur mu ya? Aşksız. Dik yürü. Sen evladı Fatihan'sın. Sen bu vatanın öz sahibi sensin. Kendi vatanında, öyle yiğit erkek gibi yürü. Kızlara da söylüyorum bazen uzun etek yiyorlar tabi merdiveden inerken arka taraflar çamura belanıyor falan ya kızım ya eteğimi tut şöyle biraz çamura belanla temiz ol dikkat et ya. dedim <gülüyor> bir gün yürüyüşümüzü beğenmiyorum bir defa böyle şey gibi yürüyorsunuz ya ördek gibi yürüyorsunuz dedi. karpuz gibi yuvarlanıyorsunuz dedim öteki sınıfta konuşulmuş dedi falan arkasından geliyor hocam ''Buyur.'' Ben de rüya soracak zannediyorum <gülüyor> ''Sen bize karpuz gibi yuvarlanıyor.'' demişim falan. <gülüyor> Vallahi dedim. ''Kabak gibi.'' diyecektim ama dilim varmadı. Size kıyamadım dedim. Hiç olmazsa karpuz gibi. ''Kabak'' <gülüyor> demeye dilim varmadı dedim. Sizi seviyorum. Size, ''Onun için dedim, karpuz.'' dedim falan. Dedim. ''Ya dikkat edin.'' Giyiyorsan evet Müslüman kahve, eğer tesettürlüyse daha dikkat etmesi lazım. Güzel giyinecek, renkleri uyduracak. Kahverengi bir pardosu, pardosu. böyle bir ne, acayip bir lacivert yapıp da çiğ bir mavi üstüne şey. Dünyada gitmeyecek iki renktir. Evet, böyle havayı çiğ bir mavi, ondan sonra kahverengi pardosu. Ya bunu kestane rengi bir şey yapsana Müsrü <gülüyor> Evet. <gülüyor> Yakıştıracaksın. Çünkü insanlar dedi bana Fethi abi Allah rahmet eylesin Fethi abi dedi ki insanlar dedi sizin kafanızın içindeki güzel fikirlere, kalbinizdeki güzel duygulara ...ne bakacak vakitleri vardır... ...ne öğrenecek halleri vardır. Senin dedi... ...kravatına bakar, yakana bakar... ...uymuş mu uymamış mu ona göre not verir. Bu insanlar artık... ...televizyon seyircisidir. Gördüğüne inanıyor artık. Ya evi tarif edemiyorum... ...evi. Öyle bir nesil... ...de içeri... ...diyorum ki evladım, bak şuradan git... Şuradan, ...şuradan cami var ya... ...caminin yanından düz ileri git... İkinci bir canini göreceksin. O canini bir dişindeki evimizin önümüzü Hocam çizer misin diyor. <gülüyor> Hayal gücünü kaybetti. Çocuklarımıza bize masal öğretin. Onu da söyleyin. Şiir öğretin. Ne olur şiirimiz gidiyor, dilimiz gidiyor. O Süleyman Çelebi'nin de aynı zamanda bizim Türkçemizdir, bizim dilimizdir. Basal çocuğun hayal gücünü geliştirir. Ama çizgi filmlerde daha iki yaşında bir bir buçuk yaşındaydılar. İşte o şey var, kayıyor falan var. En iyisi de kayıyordu onu da söyleriz. Ya e bizim de torunlarımız var. Yönetic tokçumuz çocuklar hakkında bir şey var. Ah çocuklardı. Bizi affedin affeyin. Allah sizi bize birer melek olarak emanet etti. Doğuştan siz birer melek olarak bize emanet edildiniz. Allah tarafından insan edildiniz. Biz sizi şeytan hali tüketirdik. O kadar kötü eğittik, o kadar kötü şeyler öğrettik ki. Günah öğrettik. Kötü şeyler öğrettik. Size diyor. Halbuki biz sizi daha iyi yetiştirmeniz lazımdı falan. Biz bunu yapamadık diyor çocuklar bizi affedin. Biz çok günahkarız, size karşı çok suçluyuz diyor. Böyle. Gerçekten böyle. Ve destli yetiştiremiyoruz. Emanet etmişiz işte televizyona yapıp sokağa. Böylece onlar kendi halleriyle yetişiyor. Kendi halleriyle yetişiyor. Ta Sokrates söylemişti. Atina'da onun da idamına sebep oldu zaten bu söyledikleri Dedik ey zenginleri, atlarınız için özel seyisler tutuyorsunuz. Atlarınızı terbiye edip binek atı haline getiriyorsunuz. Ama çocuklarınızı sokağa bırakıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. Onlar için bir eğitmen, bir öğretmen bir şey tutmuyorsunuz. Atlarınız dedi, çocuklarınızdan daha mı değerlidir sizin için? dedi sen bizim gençlerimizi baştan çıkarıyorsun diye mahkemeye verdiler. Ve zehir içilerek idam ettirdiler. Böyle. İnsanlar kendilerini kurtaranlara düşmandırlar. Kurtarmak isteyenlere düşmandırlar. Biz de biz de şeyiz. İyiye sahip çıkacaksın. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَاءَ wa وَسَدَّقَ bil اُسْعَاءٍ Kur'an'ın ilk gelen surelerdendir. Gerçek insan. فَاَمَّا مَنْ kim cömert olursa, verici olursa, fedakar olursa, <gülüyor> ve günahlardan, kötülüklerden sakınırsa, ve saddeka bil husna, güzeli ve iyiyi yürekten desteklerse, işte diyor biz onun işini, dünyadaki işini de, ahiretteki işini de kolaylaştırırızdır. Fehmâmen e'atâ ve'l-Leyri suresinin dördüncü ayetidir.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 İkincisi günahlardan, pisliklerden sakınmak. Üçüncüsü de güzeli ve doğruyu ayakta tutacak, ona destek verecek, yürekten destek verecek. Destekte de üç türlüdür. Biliyorsan bilgiyle, ikincisi parayla, üçüncüsü sevgiyle, duayla destek vermek. İyi yapılan her şeye destek vereceksin. Yani Müslümanın özelliği budur. Bu iyi yapılmışsa karşı çıkmayacağız. Kaş çıkıyorsam aşağıdakiler. Ben bakıyla Eğer bir adam cibriyse bakın, bakın, bakın cibridir. Ben merman bakıla. ve kendini beğenmiş benim bir şeye ihtiyacım yok ya. Ve ve güzel ve iyi şeyleri de inkar ediyorsan kezzebe be ile inkar manasınadır. Yalan kelimesi manasınadır ama kezdeb bir husna güzel ve iyi olan şeyleri inkar etmeye, kötülemeye, kararmaya çalışıyorsan fe seyessiru lil usra biz de onun işini diyor yokuşa süreriz zorlaştırırız ayet ayet okuyorum böyle Müslüman olacaksak kitabımız var, peygamberimiz var. Böyle tasavvuf felsefesi dediler kafam attı. Tasavvuf felsefe değildir tasavvuf peygamber efendimizdir. Bütün büyükler evliya dediğimiz, arifler dediğimiz, veliler dediğimiz, aklında kim gelirse, erenler dediğimiz hepsi peygamber efendimizi örnek almışlar. İşte şey var, imam Şikli var. İmandır ve tasavvuf ehlidir. Geliyor kendisine birisi diyor ki ya imam, benim diyor 200 dirhem bir şey var. Ne kadar zekat vereceğim? Sana göre mi söyleyin, bana göre mi söyleyin? Sana göre de bana göre de söyle, ikisini de söyle diyor. Öğrenmek istiyorum diyor. Sen diyor beş dirhem vereceksin. İki yüz dirhem gümüşten, beş dirhem zekat vereceksin. Ben diyor iki yüz dirhemin kendisini vereceğim. Ayrıca beş dirhemi de borç vereceğim diyor. Zekatını da ayrı vereceğim diyor. Peki bu diyor hangi mezhep Hangi şey, şey, meshebi? peygamberin mezhebi budur, diyor işte. Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar çünkü imam Şiddi biliyor. Ya diyor bu Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ali'nin mezhebidir, diyor. O zaman mezhep falan yok ama öyle anlatıyoruz. işte. Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar, diyorlar ki ya Ali, ya i̇mam, biz zekat vereceğiz, kaçta kaç vereceğiz bu sene? Aynen Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Cibrilere ta bir vermek gerekir. Bize hepsini vermemiz gerekir. İhtiyacı kadar. Adamın ihtiyacı kadar. Hepsini verir. Ayrıca borc edemiyor. Çünkü o din kardeşinin ihtiyacını karşılamakla kendisini mükellef. Birbirine destek. Birbirimize karşı sorumluyuz. İşte Allah'a karşı sorumluyuz. Peygamber'e karşı sorumluyuz. Peygamber Sadece sevilmekle değil, buyurmakla itaat. Yine bir ayet var. وَمَا اَلْسَلَّمَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَا بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz kendisine itaat edilmek üzere peygamber gönderdik. Hiçbir kendisine itaat edilmeyen hiçbir peygamber göndermedik. Peygambere benzeyeceğiz. Ümmet olmak peygambere benzemek demektir. Onu seveceğiz... Sevgili olacak, sevgilinin izinden gideceğiz. Zaten şey işte yine Kurhaneddin muhakkik itirimizi Hazretlerine biraz sohbet ediyoruz. Kusura bakmayın, ben ne aklıma gelirse söylüyorum çünkü. Vezkur Rabbeke ize nesit. Keh suresinde bir ayet var. Kurhaneddin muhakkik diye soruyorlar ki. Bu ayetin manası nedir? Baş şu kelime şudur. "Ezkur rabbeke", Rabbini zikret. "İza unuttuğun zaman. Unutunca. Unutunca Rabb'i zikret. Ama unutacağımız şeyin ne olduğunu söylememiş. Sıradan avam için diyor ki tefsirlerde, kitaplarda "Ezkur rabbeke rabbini zikret." Eğer unuttun, zaman. Unutunca Rabbinin zikri. Çok güzel. Herhangi bir eşyayı kaybettiğin zaman Bismillahirrahmanirrahim'le ya Rabbi bana buldur de falan Allah'a Allah'tan dile dua et. O unuttuğun eşyayı bulursun. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu tamam. Bu, bu böyle bunu anlayan, böyle anlayanlar böyle yapsınlar. Ama ben öyle anlamıyorum. Rabbini unutunca Rabbinizi zikret, yani sakın unutma. Bize nasıl anlatıyor? Bize nasıl unutur gibi olunca Rabbini hemen unut, zikret. Bu da diyor şeye karşı, bu da bir şeyle ilgili. Bu da aşıklara göre değildir diyor. Çünkü aşık zaten varşukunu unutamaz ki. Allah'ın Selamet, Allah, sevenler, Allah unutamaz. Diyor. E Pek o zaman nedir? Nasıl mana vereceğim diyor? Her şeyi unut. Unutunca, her şeyi unutunca Allah'ı zikreder. Allah'ı zikrederken her şeyi gözden çıkar. Unut. Dünyayı da, ahireti de, cenneti de her şeyi. Bunu böyle. Aşıklar işte böyle zikrederler. Diyor. Buyur, hoş geldiniz. Dinliyorum ben hangi sohbet. Pek güzel gidiyor. Sınır mı biraz <gülüyor> Son bir soru bağında son soru bu olsun. Nasıl? Şimdi geride kalan yaşanmış yıllar, okunmuş kitaplar, edilmiş sohbetler, yaşanmış tecrübeler, bütün bir hayatınızı şöyle göz önüne getirdiğinizde bütün o birikimi, bilgiyi göz önüne getirdiğinizde Allah bizi dünyaya Kul olalım diye gönderdi. Güzel. Siz güzel, nasıl hülasa ediyorsunuz? Ne yaparsan kul olacağız. Bize bir nasihat edin. Ben nasihat etmeyi sevmem. Dert anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu mu? İnneküm ne nasihin diyor. Hazreti Şah. Siz nasihat edenleri sevmezsiniz diyor. Babanız bile size yarım saat o karşısına alıp nasihat etsen sıkılırsınız. Nasihat öyle kolay tahammül edilecek bir şey değildir. Gerçekten derdi anlatıyorum. Hem kendi derdim var, hem hepimizin müşterek dertlerimiz var. Milletiz, büyük bir milletiz. Ben şöyle söyleyeyim, bir, onu sor, onun cevabını vereceğim abi. Bizim medeniyetimizin zirvesi ne Süleymaniye'dir, ne Selimiye'dir, Ne de Sultanahmet'tir, ne de Viyana kuşatmasıdır bizim medeniyetimizin zirvesi en üst tabakası en son mertebesi o mahalle aralarında sokak başlarındaki sadaka taşlarıdır öyle bir medeniyet öyle bir ahlak öyle bir cemiyet kurmuşuz ki yatsı namazını kılıp çıkan zengin o günlük sadakasını cebinden çıkarıyor o sadaka taşının içine koyuyor ihtiyacı olan fakir geliyor, o günkü ihtiyacı kadar, o andaki ihtiyacı kadar oradan para alıyor. Çünkü fazla aldığı zaman başkasının hakkını aldığını ve haram yap iş yaptığına inanıyor. Ve bu hala Üsküdar mahallelerinde işte, çarşambada, Fatih'te, Amasya'da, Kayseri'de, Barış'ta, Konya'da, Bursa'da, Edirne'de, doğu sadak vardı mahallelerde. Ve bunu bir başka millet ne yaşamıştır, ne de rüyasında görmüştür. Biz bizzat yaşadık bu tarihi yakın zamana, tanzimata kadar. Hala taşların iki üç tane kalmış, Üsküdar'da duruyor. İşte belediyeler kaldırımları düzeltirken, yaparken o taşlar artık kullanılmıyor diyerek attılar. Keşke hepsini koruyabilseydik. Onlar bizim ecdadımızın, ne kadar medeni, ne kadar birbirlerini seven, birbirlerine güvenen insanlar olduklarını gösteriyor. Sen böyle bir milletin evladısın, böyle soydan geliyorsun, böyle yaşanmış bir tarihin mirasçısısın. Biz büyük milletiz kardeş, arkadaş, başka bir şeyimiz yok. Kimseden ders alacak, kimseden medeniyet öğrenecek, kimseden kültür ithal edecek. Hiçbir şeye de ihtiyacımız yok. Sen büyük millet oldun. Allah aşkına Amerika'nın insan değerleri bakımından özenilecek nesi var? İşte Avrupa çamura yaptı. Yüz senedir örnek aldığımız Avrupa'yı görüyorsunuz. Üç tane sığınmacı geldi diye hepsi ayağa kalktılar. Şeylerle makinalı tüfeklerle bekliyorlar. Girmesinler diye tel örgüler çektiler, duvarlar ördüler. Bu insanlık mıdır? İnsanlık nerede ya? Böyle şey olur mu? Sen kendini bilmiyorsun, kendini unutuyorsun, başkasının peşinde gidiyorsun. Söyleyeceğim ama daha yüreğin vardır, kusura bakmayın. Oraya gelince, yaşadığımız bütün geçmiş hatıralar hayal olmuştur. Efendim. Gelecek dediğimiz şey de hayaldır. Yarın ne olacağını bilmiyoruz ama bir sürü kafamızın içinde... Hayaller vardır, ümitler vardır. Doğru. Peki ne kalıyor geriye? 80 yaşına girdim ben. 81'e girdim. Yani Şubat ayında 80 bitti. 81'in içindeyim. 80 senelik ömrünü yaz yaz deseler bana işte bir sayfalık bir özgeçmiş olur o kadar. Pala değirdeğinde oldu, filan okullarda oldu. Filan vazifelerler oldu. İşte filan tarihte emekli olurdu. İki tane çocuğu, iki tane torunu, hanım, eş falan. Şu şu şu kitaplar ya. Yani Değilen ki bir, bir, şey. sen de sen de. bir sayfa bir şey. Sen sayfa sen de. Bir sayfa bile tutmaz. Yarım sayfada da özetlersin. Hayat bu işte. Yarım sayfaya sığdırdık. Bütün geçmiş. Ve hepsi hayal olsun. O işte çocuklarla gidip bilinen... Futbol oynadığımız, okulların okul hayatında gezmelere gittiğimiz, sinemalara gittiğimiz, arkadaşlarla kavga ettiğimiz, yani hepsi şiir okuduğumuz, hepsi hayal, hatıralar, hayal. Sevda denilen şeyi yaşanan hatıralar da biliyoruz. Türkülerde var, evet. E peki yarın ne olacak? Bilmiyoruz. Ya biz çok dar bir ince çizgide yaşıyoruz. Bu dünyanın geçici olduğunu bundan daha güzel anlatan bir şey yok işte. Peki Allah bizi niye bu dünyaya gönderdi? Bir, bir bir bir işimiz var orada. Ahireti kazanmak içindir. Bu dünyayı kazanmak ahireti kazanmak içindir. Hem bu dünyayı önce bu dünyayı kazanacaksın katkasından da ahireti kazanacaksın. Hazreti şeyin Musa'nın şeye karılmaz dediği gibi Allah'ın sana ihsan ettiği nimetlerle, nimet ilimdir, kuvvettir, paradır, servettir, şöhrettir, vazifedir. Hepsi, bütün bunlar Allah'ın verdiği ikramlar, ihsanlardır. Bu Allah'ın verdiği nimetlerle ebedi ahiret yurdunu kazanacağız. Kazanmak için geldik buraya. Burası askerlik yeridir, vazife yapma yeridir. Yahut ekin ekme elidir. Burada ekeceğiz, orada biçeceğiz. Allah'a kul olmak için, ha kul nedir? Allah'a kulluk nedir? İbadet nedir diyor. İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır. Peki, ubudiyet yani kulluk nedir? Allah'ın yaptığına razı olmak. Değil mi? Güzel mi? Tekrar edin mi? İmanet, Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır, emrettiği şeyler var işte, razı razı olacağı şeyler. Peki, umudiyet kulluk Allah'ın yaptıklarına, Allah'tan gelenlere razı olmaktır. Bu kadar, evet. Bu sözü tweetlemem lazım. Emanetim. Bu sözü şimdi Twitter'da paylaşan millet de duysun. Güzel söz. <gülüyor> Arada paylaşalım. Hocam Allah razı olsun. Eşik Sağ ederim. ol. Hepimizden razı olsun. Beni dinlediğiniz için. <gülüyor> ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Bunların hiçbirisi benim sözlerim değil. Hep büyüklerim. Hep veyahut da işte büyüklerim. Kur'an'dan öğrendiklerim. Ben, ben ya Nurya'yı nereye gidiyorsunuz? Ya burbara değilsin. Bakın. Bakın hocam aslında bir açık verdi. Derler ki bir insanın büyüklerden olduğu bir şekilde bilinir. Kendinden bahsetmez büyüklerden bahseder. O büyük biridir derimiz. Hocamı bir daha alırsan Allah razı olsun. Tabii. Ne Sevgili dinleyenler, şimdi bu güzel geceyi bizlere yaşatan değerli konuklarımıza çiçek takdimimiz olacaktır. Çiçek takdimini gerçekleştirmek üzere İl Müftü Yardımcımız Sayın Adem Ayrancı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Enes Digen'i sahneye davet ediyorum. bir kez daha caizdir. Ayakta alkışlayabiliriz. Emin Uşuk Hocama <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar